Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri, Baran Yurdakul, Ümit Yurdakul, Lütfiye Yurdakul, Duru Yurdakul ve Meral Akça'ya teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler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 Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında bu haftada canlı yayında birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay, yayın masasında Selahattin Çolak, hepinize iyi bir hafta diliyoruz. Bugün programda çok değerli konuklarım var. Akordion ve garmon sanatçısı akademisyen Aziz Ali Ayutu ve öğrencileri Gülferiz Başyıt ve Canan Tuğberk akordionları ile beraber stüdyoya geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şey hocam akordiyon ve garmon dedim ama bir de vur vurmalı çalgılar var değil mi sizin? Ben hatırlıyorum. Artık ikinci planda kaldı i̇kinci ama plan. evet var. Zorda kalırsam davullarda çalıyorum. Evet. Ee, bugün hep birlikte e, çoğu zaman işte hüzünlü, melankolik, zaman zaman da neşeli ve e, coşkulu sesiyle işte yürek telimizi titreten akordiyonun o çok, e, çok keyifli dünyasında kısa bir yolculuk yapacağız. işte sizlerden ...güzel akordiyon ezgileri dinleyeceğiz ama... ...inşallah, ee, <gülüyor> heyecanlıyım. Eyvallah, ben de öyle. <gülüyor> ee, ama isterseniz Aziz Hocam... ...sizin akordiyonla başlayan... ...ve hani bugün de devam eden... ...yolculuğunuzdan, hikayenizden başlayalım mı... ...kısaca? Ee, efendim, öncelikle... ...burada olmaktan çok hoşnut ve... ...gururluyum, ee, özellikle öğrencilerimle beraber... ...burada olmaktan Hı -hı. çok... E, he ...ve heyecanlıyım yani. Ee, <gülüyor> akordiyon... Eee Azerbaycan'ın yaşantısında nasıl oldu? Ee, e, babam ve annem işte beni büyütürken çok özenmişlerdi. Onu hatırlıyorum da hatta. Çok küçük yaşlarımı hatırlayabilen biri olarak Kafkas kökenlisiniz değil mi? Yanlış Doğrudur mı? efendim. Ee, pek bahsedilmeyen bir Revan Hanlığı var. Bu Kafkas işte Ermenistan, şu hmm. bugünkü Ermenistan tabii. Hmm. Ee, işte Azerbaycan sınırları ve karşı vesaire de içine alan hmm. Revananlı dönemlerinde işte or oralarda yaşayan bir e, soyun devamıyım. Eee Azerbaycan kökenliyiz. Hmm. Ala göl eteklerinde annemlerin köyü, Karaçantay köyü. Şimdi Karaçanta soyatlı. Babamlar Eliaut'u. E, efendim Do da bu buluşan bu iki insan beni İstanbul'da doğurmuşlar. Eee <gülüyor> 6 yaş itibariyle e, ...müzik kursları vesaire derken... ...beni mandolin kursuna yazdırdılar. Er, hocam hmm. Erdoğan şu ellerinden öperim. sağ sağa... E, ...sağlık e, ve uzun ömür diyorum. E, sınıf öğretmenim de eşiydi Ayten Onuş. O, onu da ellerine Mandolinle, Mandolinle başladım. ile başladım ama mandolin benim çalmak istediğim saz değildi. Erdoğan Onuş akordeon çalıyordu. E, o çok mükemmel bir öğretmendi bana göre. Daha, e, e, gözümle hep akordeon çalmak vardı. E, sonra bir baktım ki... ...ya benim dayımlar... Da akordiyon çalıyor. E, ailede ailede müziğe yetenek var. E, hatta babam a, a, e, Asubay'dı ama Ağzarmarikası çalardı. E, hayatın hiçbir döneminde bizim ve çocukların hiçbirisinin müzisyen olmasını vesaire önermedi, öngörmedi ta, vesaire ama derslerini aldırdı. Hı hı. E, annem daha ziyade, babamdan ziyade annem de e, üstümüzdeydi filan. Ama ben 6 yaş itibariyle artık akordiyon yani mandolin kursuna giderken aslında akordeon çalmak istediğime karar vermişim. Ee, hiç istemediler çünkü babam askerdi ve şey diyordu. Önce bu olacak, sonra ol. Ya ama istemiyorum. Ayrıca mandolin bir öğretmen olarak sonradan şimdi diyebiliyorum ki hakikaten eğitim müziğinde çok da önceden verilecek bir enstrüman değil çünkü çünkü parmaklar işte teller eziyor, eziyor. İlla telli bir sazla çalınacaksa hani ona göre bir enstrüman, o, o yumuşak bir tel nasıl olur artık bilmiyorum. Hani plastik tel mi olur neyse. Burada öğrencilerim diğer enstrümanları çalabilen kişiler oldukları için onlara bakarak da söyledim. Sözün özü dayılar akordeon çalardı ve köken olarak da Kafkasya kökenli insanlar olduğumuz için filan. Biz tabii daha ziyade Trans-Kafkasya kökenli olduğumuzu söylemeliyiz. Çünkü Kafkasya meselesi orası da karışık. Anadolu'dan bir tanesi danstır, Orada da ayrı bir evet. şeyler var. Bozkır, Dağlık ve Trans-Kafkasya. Ee, evet biz e, Kafkasyalıların elinde e, bir akordiyon, garmon e, meselesi var. Ama bu da aslında alanlar vasıtasıyla Kafkasya'ya gelmiş bir meseledir. Uzun neyse yani şurada ne yani? E, çok çok olsa 100 yıllık bir öyküsü var Kafkasya'da. Fakat öyle çaldık ki e, oradaki insanlar ve bizler öyle çalıyoruz ki. Bundan işte 2013 senesinde bir akordeonle diye bir festival var. Bu festivalde 27 konser hala devam eden iyiydi, Türkiye'den niteli. katılan tek akordion sanatçısı. İlk Türk ilk müziğin benden sonra Gulam Kerimzade gitti. O da Azerbaycan Hı -hı. İran Azerbaycanı, Güney Azerbaycan Türklerindendir. Hı -hı. Müthiş bir caz sanatçısıdır. Çok Hı -hı. Herkese tavsiye ederim Gulam Kerimzade'yi. Ee, ve akordeonun çok ciddi akordeonistler geliyorlar. Hı -hı. Onların arasında olmak bir beni tereddüt ettirdi. Bir de artık vedalaştığımı düşündüğüm Garmon'la yıllar sonra tekrar buluşarak gitmek beni zorladı. Üstelik Garmon kusurluydu. Ta takılan bir tuş. Bazı konserlerde çok net video kayıtları var. Tuş takılıyor. Vuruyorum tekrar geri dönüyorum falan. Eee... Sonra peki şey akademik eğitimini aldınız mı akordiyonun hocam? Bunu Türkiye'de yolu. böyle bir şey yapmanız mümkün değil. Mümkün değil evet. Mikael Yakut da yapamadığı gibi. Hmm. Bizden çok sonraki dönemde gelen çok başarılı bulduğum yeni dönem akordiyon de Şu anda zaten Ama, Aga kurdular Almanya'da. Müzik öğretmenisiniz siz değil mi yanlış mı? Ben dans bölümü mezunuyum fakat müzik eğitimi müzik öğretmenliği hakkımızda var. Bir ee, dönem yaptınız. Yaptım. E, devlette de yaptım. Şimdi Okan Üniversitesi sılıyorum. Okan, Okan Üniversitesi'ndeyim. Hmm. Şöyle ki niye de oradayız? E, yüksek lisansımı orada bitirebildim. E, e, sayın hocam Serpil Müttezağlu şu anda İTÜ e, konservatuvar müdürüdür. Aynı zamanda Halk oyunları bölüm başkanıdır. Ondan sonra e, dedi ki Okan'da dediği şey açıldı. E, Okan Üniversitesi konservatuvarında yüksek lisans programı açıldı. E sen de dedi... E, ...yüksek lisansı yarı bırakmıştın... Bak or, ...bu arada çünkü hocama soruyordum... ...hocam ne olacak falan benim durum... ...çünkü yabancı dille ilgili bir sıkışıklık içerisindeyim... ...hala şu anda doktorumu da aynı sıkışıklık Hı -hı. içerisindeyim... ...Almancadan muaf okuduğum yabancı dilden... ...geri dönüş yapıp İngilizce bilmiyorsun diye... ...yüksek lisansı elimde kaldı... Hı -hı. <gülüyor> ...Türkiye'de bu tür şanslıklar bana patlıyor diyebilirim... Okan'da ne zamandan beri... E, ...Okan'da şey, 2015 itibariyle hemen... E, yüksek, lisansımız. e, ...yüksek lisansımızı yaptık... E, Herkes Anadolu'mla ilgili bir şey bitirmemi istiyor idi. Ee, ama... Sayın doçent doktor Beray Senen... Beni duyuyorsa... Eğer... Minnettarım ona ben. Aslında bence öğrencilerim de minnettar <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o olmasaydı ben... Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bitirecek bir şey verecektim. işte tamam hadi bakalım falan deyip... E, hocalar da kabul görüyorsa eğer... E, Bera Hoca dedi ki madem sizsiniz o zaman bu metodu yazacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve de çok zorladı beni. Yani bu, bu metot olacak dedi. Ve beni de hem zorladı hem çok doğru destekledi. Şu anda e, o, yüksek lisans tezim itibariyle e, o zaman dört bölümdü e, tez itibariyle. Şimdi beş bölüm kitap. Kitap hazır ama bastıramıyorum o mali, mali meseleler. Kaç öğrenciniz var Okan'da? Okan'da şu anda yüksekte bir tane. Gülferiz Başkiyit. Gülferiz, e, benim da e, bayrak e, öğrencim. Bayram yani benim, öyle söyleyeyim yani. benim için Gül kızım çok önemli ya, öbür kızlarım da önemli <gülüyor> Sonra Canan kendi biliyorsun. kızlarım da önemli Özge ve Gökçe de çok önemli <gülüyor> şey şimdi neden benim için önemliler Ş şunu söyleyeyim Türkiye'de bir kapısını çaldınız ben geldim akoridiyon öğrenmek istiyorum diplomamı da verin diyebileceğiniz tek bir okul var Okan Üniversitesi konservatuarı daha anca bunu seçebiliyorsunuz başka hiçbir okulda yok ne yazık ki Akodyon Türkiye'de müzik eğitiminde akodyon ve eğitim müzikinde dair yazdığım çizdiğim ve konferans vesaire bir yerlerde konuştuğumda karşılaştığım hocalara hep neredeyse yalvardım. Hatta bunun video kaydı bile var yani size yalvarıyorum dedim yani bölüm açamayabilirsiniz. Malum sebeplerden alesi olmuş yabancı dili bitmiş güvenlikten geçecek vesaire bir takım sebepleri başarmış bir hoca bulmakta bir de sazın da çalabilen bir hoca bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Ama sertifika programı açarsanız neden illa üniversite diyorum? Bu e, halk oyunları şey halk eğitim merkezleri e, vesaire gibi hobi kursları içerikli ve nitelikli e, bir e, bir e, korunaklığı ya da sistemi ha, e, hak etmiyor bu saz. Bu, bu daha iyi bir hmm. sistemi hak ediyor. Daha korunaklı, daha sonuca yönelik bir. Çünkü e, sol e, el violinde e, e, sol anahtarı işte sol el başta fa, fa anahtarını anahtarı. okumak ve çalmak Zorunda olduğunuz bir enstrümandan bahsediyoruz. Hiçbir şekilde bir dönemde, iki dönemde, üç dönemde e, kimseyi e, yargılamıyorum. E, yapılan hiçbir çalışmayı zinhar, haddim değil, aşağılamıyorum. Ancak akorisyon eğitimi literatüre öğrenciyi hazırlayacaksa enstrümantimi eğitimi niye yapılır? Literatüre bir şekilde hazırlamak için hazırlamaksa konu, yetiştirmekse konu dünya literatürüne, dünyada var olan akordeon müziği repertuarı diye de bir şey var. Yani bağlama dediğiniz zaman repertuar bellidir. Keman dediğiniz zaman da repertuar bellidir. Ama akordeon dediğinizde inanılmaz bir... Zaten o yüzden kültürler arasılık ve akordeon diye bir şey yazdım. Eee... Evet. Dolayısıyla yani bir, bir akordeoncuysanız tango çalmıyorsanız size akordeoncu demeyebiliyorlar. Ya da klasik bir parça çalmadığınızda aman klasik değil de, denilebiliyor. Ne bileyim işte şanson çalmıyorsanız olmadı ki diyorlar işte. E Türkiye'de bir akordeoncüseniz eee 9 zamanlı, 11 zamanlı işte Berençe, yok işte kanzurka falan çalmıyorsanız olmadı ki diyor. Veya biraz evvel ilk parçanın şey bu programın girişinde çaldığım simti çalmıyorsanız olmadı ki Kafkasya'da filan. O kadar çok yelpazesi olan bir, bir, yelpazesi. bir şey ki bunu, çal, bunu karşılayabilen, karşılayabilen bir eğitim e, öğretim e, metodundan gelmeli. Bu konuyu ilk hazırladığım zaman de o sırada Almanya'da akoridyon Akordiyon bölümünde öğrenciydim. Dedim ki Mikael sizin etikleri metotları falan bir inceleyeyim. Birçok bir, bir metot inceledim tabii de sizinkini de bir inceleyeyim. Dedi ki abi biz hocam dedi, bizde şey yok ki. Metot yok. Metot yok. Gerek yok çünkü dedi, burada orta öğretimden hazır geliyor zaten çocuk dedi. Ha Bizde zaten orta öğretimde böyle bir hazırlık yok. ...dolayısıyla eğitimde hani tırnak içine söylüyorum... ...milli bir meseledir ya... Ee, ...şey... E, ...evet doçent doktor... ...Beray Senen doğru söylemiş... ...metotu yazmalısın... bu ...hatta hmm. doktoraya başladığım zaman da... E, ...hocam doktora da danışmanım olur musunuz dedi... Be, ...dediğimde şey dedi... ...eş danışman alırsan olur ya, Tamam ...çünkü dedim ben sizin aklınızdan vazgeçmek istemiyorum... Ee, bir, o zaman bir şartım daha var demişti akordiyon ekolünü yaz yani bunun devamını getir ee, neyse şu anda yabancı dilden sebep o, o eğitimimiz evet. yarıda kaldı sonuç olarak işte, Türkiye'de kapısını çalıp ben geldim akordiyon eğitimi almak istiyorum ya da eğitim alırken enstrüman olarak da seçtim diyebileceğiniz tek okul şu anda keşke 80 tane 100 olsa, tane olsa e, okul üniversitesi Peki şimdi öğrencileriniz de burada evet. ee, Gül... heyecanlandım çünkü <gülüyor> <lan, Yok, böyle. gülüyor> Gülferiz de ben devam etmek istiyorum izninizle hocam. Ee, akordiyona ilgin nereden Gülferiz ee, şöyle Nasıl ben, ulaştın e, hocama, e, Aziz hocama? Ben müziğe öncelikle kemanla başladım İzmir'de İzmir'deyken ve de o sırada opera bale sanatçılarından Ruşen Muzafferoğlu çalıştım. Uzun bir süre daha sonra Bolu'ya e, üniversite eğitimine gittiğimde Bolu'da da türlü sebeplerle sıkıntıda olduğum bir dönemde aslında keman çalmaya devam ederken akordeon yarı zamanlı bölümü açıldığını gördüm hmm. İstanbul Üniversitesi'nde ve bu durum beni çok heyecanlandırdı hmm. ki e, ailemde aslında böyle bir e, temel yok. Ailemde akordiyon çalan yok ama benim bir ilgim her zaman vardı ve görünce çok heyecanlandım. Ve e, İstanbul'a geçiş yaptım. Peki. İstanbul'a geçiş yaptıktan sonra e, geldiğim sene başvurdum programa. E, daha sonra başladım e, ve de Ali Hoca ben başladıktan bir sene sonra Esra Ovalı ile başladık eğitime. Daha sonra e, Ali hocamız geldi. E, ve de Gerçekten çok nitelikli bir yani e, üç yıl geçirdik orada. Çok güzel. Bu bahsettiğim iki sene önce. iki sene önce ben İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı yarı zamanlı bölümden mezun oldum. Ee, daha sonra ne yapacağız ne edeceğiz derken aslında Ali Hoca orada e, Okan Üniversitesi'nde sertifika programını açmıştı. ve Ben bir gün Ali Hoca'ya telefon ettim hocam. ''Eğer ki mümkünse ben sizinle derslere gelmek isterim.'' ''İşte asistanınız olurum, ne gerekirse yaparım.'' <gülüyor> ''Yeter ki işte müzik eğitmenliğine dair de bir şey tamam. öğreneyim ve de bir şekilde akademinin içinde olayım.'' ''Çünkü müzikle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum akademide.'' Ali Hoca da bana dedi ki ''Üç gün sonra Okan Üniversitesi'nin yüksek lisans sınavı var, neden denemiyorsun?'' Ve de üç gün içinde ben sınava girdim. Ve de Çok güzel. yüksek lisansa geçen dönem başladım. Harika. Orada şöyle bir laf var aramızda. Hocam nasıl yapacağım üç gün kalmış. <gülüyor> e, e, Birini hani sen yaparsın gaz vermek için dersiniz ya. Bir de sen yaparsın dersiniz ve aslında onun onu yapacağını bilirsiniz yani. E, ben Gülferize onun yapacağını bilerek sen yaparsın dedim. Ee, Harika. Şimdi senden bir şarkı dinleyeceğiz. Sen akordiyonunu hazırlanırken ben biraz <gülüyor> da Canan'la muhabbet edeyim. Merhaba. Senin ilginin nasıl oldu Canan'ın <gülüyor> akordiyona? Ben şöyle aslında bizim evde çatıda yarı bozuk, e, <gülüyor> yarı çalan bir akordiyon vardı babamın da. Ve hep ya ben küçükken piyano çalıyordum biraz. E, akordiyonu çok merak ediyordum. Fakat işte babam gösteririm işte tamir ederiz falan ederiz ederiz diye o uzuyordu. Babalar. Öyle. Evet <gülüyor> babalar. <gülüyor> Eğitimi destekleyen fakat <gülüyor> gibi. E, sonra ben işte bazı için okuyordum üniversitede e, o sırada İstanbul Üniversitesi'nde yarı zaman müzikal tiyatro bölümü vardı şimdi tam zamanlıya çevirdiler e, orada okudum orayı tam bitirdiğim sırada dediler ki akordeon bölümü açıldı e, neden gelmiyorsun diye ben de çok heveslendim çünkü ya yani ilk öğrencilerinden olacaktım ben de hemen kaydoldum o sırada Ali Hoca ile böylece tanışmış çok güzel. oldum Herk Böyle benim hikayemde. Akordiyon hazır mı? Evet, ne çalacağız onu da anons edersen. Ee, Edith Piaf'tan La Fouille çalacağım ama sen. aslında bu parçanın e, aslında bir Arjantin ezgisi tamam. ve de Edith Piaf da onu e, bir Hı -hı. Fransız ezgisine dönüştürdü. Tamam. Ee, La Fouille bir şanson çalacağım. Tamam. Akordiyonun çok fazla kullanıldığı Fransızın tamam. Sonra şeyi. da Canan'dan dinleyeceğiz. Tamam. Sen de hazırlayalım sen bu arada. Gülferi Sıbaş dinliyoruz. <Gülüyor> Video'da üç değerli konuğum var. Değerli hocam Aziz Ali Eliautu ve öğrencileri Gülferiz Başhiit ve Canan Tuverk. Az önce Gülferiz'den bir akkordeon ezgisi dinledik. Şimdi Canan ne çalacak bize? Ben de Shostakovich'ten Second Waltz'ı çalacağım. Tamam. Dinliyoruz. <gülüyor> hocam ben sizi ilk şeyde izlemiştim 2014 yılında bu Mimar Sinan'da Dünya Akordiyon günü etkinliğinde biraz Akordiyon'un tarihinden de söz edebilir miyiz? Yani hani Milattan önceki yani Çin'e kadar gidiyor bildiğim kadarıyla Doğru. ataları ama ee, işte, Hızlı anlatırsak e, Milattan önce 3000'li yıllarda hmm. e, Sarı e, İmparator diye bilinen imparatorun e, zamanında Şenk e, isimli Şenk isimli ya da e, a, alimine, vezirine Ankara Kuşu'nun sesini taklit edebilecek hı. bir enstrüman yapmasını istemesi 3000 yıl milattan önce gibi. Yani 5000 yıllık bir tarih mi var hani Geriye gidince. Evet. Evet. Ama yani Şenk ile akordeonu birleştirilsek eğer, hı, evet. birleştirebiliyorsak eğer hı hı. E, o da işte bu kuşun sesini taklit edebilecek sazı e, kamışları bir tını teknesinin üzerine oturtarak Hı -hı. O, oraya bir işte hava ulaş, hava ulaştıracağı bir boruyu Hı -hı. tını teknesiyle birleştirerek vesaire bir saz yapıyor. E, enstrüman yapıyor. Çalgı yapıyor. Hı -hı. Hakikaten işte çok beğeniliyor. O şenk hala gelişmiş olabildiğince gelişmiş, o Hı -hı. haliyle gelişmiş. E, e, e, e, Kullanılıyor mu hala? Var tabi. Şenk C H E N -G yazarak Hı -hı. Hı -hı. Ee, Çenk Akordiyon filan diye yazarak hı hı hı. YouTube'dan ya da işte hı hı. adını söyledik. oldu mu acaba? Bakınca, <gülüyor> Neyse. Hı hı hı. Ee, yani, Arama motorlarından ulaşmak hı hı. mümkün. <gülüyor> ee, yıllar sonra e, muhtemel İpek yolu vesaire sebepleriyle ya da işte e, kolonyal dönemin e, zaten benim bu kültürel arasılık akordiyonla, akordiyonlu kültürel arasılık unsuru halinde düşünebilmem Çinli bir öge olarak düşünebilmemiz sebeplerindendir. Bizde budur. Muhtemel o postkolonyal dönem işte sömürgüzellik zamanları gitti geldiler içerisinde farkında olunmuş bir şekilde İpek yolu daha sonra işte kolonyal dönem vesaire. Ee, bir de 19. yüzyılda o salon eğlenceleri için güçlü bir çalgıya da ihtiyaç varmış. Sen, yani, yok o şöyle anlatayım. E, Aslında yani? e, denebilir yani. ama öncesi de söylenir, e, söylenebilir. E, Akordeon 1800 yıllar itibariyle Alman ya kök e, merkezli olarak bulunmuş gelişmiş ve çevre ülkelerinde daha sonraki e, o, Gorka Hermosa da ben de bunu böyle tek tek tek tek hangi yılda ne kom, işte Hı -hı. en son bir e, melodi bas konvertleri falan gelişti e, hepsini tek tek yazmışız ama şu anda tarih aklımda değil. Şöyle 6 Mayıs 1829'da Viyanalı Hı -hı. mucitten bahsediliyor. mi o yani patenti Patenti almış. almış ama ondan evvel bir de Burçman meselesi var. Hmm. Bir üçüncü şahıs bile var aslında. Hmm. Bunların hepsi Akodyon'u önce ben buldum diyorlar. İşte hmm. Ve hakikaten ortaya deliller de gelebiliyor. Sonuç olarak Akodyon'un bu üç şahısla birlikte iliştiğini kabul edebiliriz. Hmm. Düşünmekten öte yani. Hmm. Belgeleri var vesaire. Hmm. Ee, 1800 yıllar başında aslında ihtiyaçlar neden doğuyor? İhtiyaçlardan i̇htiyaç doğuyor. Ee, e, bah şeyi koymuş ortaya. Polifonik bir e, düzenleri var. Artık ilahilerini dini müziklerini dahi tek sesinden çıkmışlar. Polifonik yapıyorlar. Önelerini gömecekleri zaman yanlarında o polifoniyi destekleyecek bir e, saza ihtiyaçları var. Vesaire vesaire. Ve akodyon bulunmuş, gelişmiş. Akodyon önce e, şu anki hali tabii ki değil. Önce tek ses, şey e, tabii önce tek klavye daha sonra bas klavyeler eklenmiş hatta bas klavye eklenirken bugün Azerbaycan garmonu dediğimiz garmonu da yapmışlar ama onu paralel dizi koymuşlar yani e, hı hı. bas e, fonksiyonu yok sadece e, ds üçlü beşli çalabileceğiniz ya da akor basabileceğiniz hı hı. bir e, burada do basıyorsunuz burada do basıyorsunuz filan gibi A, e, paralel bir dizili da yapmışlar sonra Ondan e, Aynı dönemlerde diatonik akordiyonlar ve o diyatonik akordiyonlara da ergonomi açısından herhalde düğmeli tuşları daha uygun gördüler. Hı hı. E, efendim. Hı. Diyatonik olup da e, düğmeli olmayanlar da var hı hı. bugün. Kafkasya'da hı hı. hala kullanılan filan e, e, e, çok stürmanlar. geniş bir aile değil mi? bu körüklü çalgılar ailesi? Efendim bakın. Yani genel adı. Tabii tabii. Hı. Körüklü aileden bahsedersek yani körüklü çalgılar ailesinden bahsedersek e, Şemlitser Anglo e, Şemlitser yok işte e, Concertina Anglo, Amerika'da mı Concertina? Concertina e, daha ziyade e, İngilizler Afrika. kullanmışlar hmm. ve bakın ne olmuş. E, onu da hemen anlatalım. E, harmonium bugün hani İngilizce'de sol böyle hmm. körüye böyle böyle yapıp da buradan çaldıkları hmm. e, Heinrich Band'ın ürettiği ...bugün bandaniyon dediğimiz... ...ülkede de birkaç kişinin ustaca çaldığı... Hmm. ...Ortaç Aydın'a buradan selam... Programcımız, <gülüyor> ...onu da çok selam var size... ...Aleyküm selam... <gülüyor> e, ...Tanju Yıldırım Hoca'yı bahsetmek lazım... ...bildiğim ve Edva Taris Hoca'dan... ...bahsetmek lazım yani... E, ...kimin neyi ne A kadar çaldı... ...Eski akordiyonistler... ...tabii de, Ha ...bunlardan bahsedersek o zaman... ...Madame Anahit bile belki de Bir kere ona selam vermek lazım... ...yani akordiyonistlik... Anladım. Tırnak içinde ama bana bana, bana, bana hitede tabi buradan e, selam vermek lazım. Başka e, e, eski yerel ustalara yani bana akordiyonu e, ben dinledim yapmak istiyorum. Akordiyon çalayım de, deyince valla rahmetliyim. E, Erbaykara çantaya buradan bir, bir selam göndermek lazım. Rahmetli e, Ayşat hani Kars ki Kafkasyalılık. Ayşat Uğurlu'ya buradan selam göndermek lazım, rahmet okumak lazım. Atan rahmet okumak lazım. Ondan sonra yaşayan sana yaşayanlar var. içerisinde hacımurat daha استانlıya buradan hmm. sağlık ve uzun ömür dilemek hmm. lazım. İşte efendim eski olup da yaşayan. Eee eski olup yaşayan İberi Hoca'ya çok teşekkür etmek Kesinlikle. lazım. Hala çabalarını yürüttüğü için. Tetencoğlu yine popülerleşmesi hiç yani için. O, yani o, o Yap, olmasa belki Türkiye'nin akoyondan haberi de olmayabilirdi. Evet, ha yine yani olurdu. Kapalı yaşardık. Akordeonlarımızla evet. biz kendi kendimizi çalar ederdik. Ama Muammer mu, abi ee, muammer ma maestro çalgı haline getirdi gruplarında akordiyonu yani. Bildik bildik bir şey haline getirip getirmemesini geçtim. Evet. bildik yani, evet. Aa, evet biz de aynısını biz de çalıyoruz. Benim sohbetlerimde bir şey olmuştur yani. böyle akordiyonu ben de benim babaannemin de vardı. Ha anlıyorum ki bu Çerkes. Babaannesinin var Çerkes. Öbür diyor ki biz diyor maciriz. Maciriz biz diyor gelirken diyor dedem, babam dedem Yatağı atmış bir daha akordeon Anlıyorum ha o da şeyden. Macirim demese bile anlıyorum ki o da Balkanlardan gelmiş filan. Ee, akordeon bakın her kültürde var. Ee, kültürün de tanımı malumunuz yüzlerce binlerce. Ee, şey, bu sayın e, Avrupalı ölü beyaz erkeklerin yazdıkları tarihin içerisinde biz ötekiler olmak üzere <gülüyor> ama söylememi nasıl söylemeyeyim yani evet. <gülüyor> biz ötekilere e, akordeonu satmışlar öyle ki e, e, önce gidip sömürmüşler sonra or, or, oraya işte, e, kendi kültürlerini yaymaya çalışmışlar A, Avustralya'da bir tabako var tabak tütün satmayı bırakmış fotoğrafı var 1800'lü yıllardan tütün satmayı bırakmış akordeon satıyor gazete ilanı var 1800'lü yıllarda akordeon öğretilir konçertine öğretilir diye gazete ilanı falan var ee, sanırım Ar Arjantin'e filan ya da Şiliye Miliye gidiyor çünkü e, şey yine bin, e, bir mali şey var e, kriz var bir miktar halk şeye kaçıyor göç ediyor. Göç ediyor. Avrupa'dan da gidenler tabi tabi Arjantin'e Ar Ar Ar Ar Ar Ar filan kaçıyorlar oradan tabii. biliyorsunuz tabi tabi tabi o sırada tabi şeyler de gidiyor e, ihtiyaç çünkü akordinonu da satıyorlar çünkü efendim ee, bu gemilerden bir tanesi batıyor Pasifik'te. Sonra Pasifik'te adalardan bir tanesine e, bu akordiyonlar bir şekilde çıkıyor. Yani evet. batmıyor filan. Hmm. Ee, Pasifik'te yaşayan o ilkel bizde tır, parmak hmm. tırnak içinde ilkel e, halk bir bakıyor ki bu ne filan deyip bir akordiyon bir şey. Aa sesi de çıkıyor filan. Şimdi Pasifik'te bu rafine yaşayan bu insanların elinde akordiyon halk sazları olarak var. Şimdi, akordiyonun şöyle bir gücü var. Bir akordiyon çalıyorsanız, gidiptiğiniz herhangi bir yerde e, o yerinin müzisyeni olma ihtimaliniz çok yüksek. Hı hı. E, şey, bunu, bunu bağlamayla yapmanız çok fakirin mümkün Fakirin piyanosu mu diyordunuz siz? A, şey, Avrupa ona hı hı. fakir piyanosu diyor. Fakir yani. Ondan sonra e, böyle bir gücü var. Hı hı. Zenginin piyanosu varsa fakirin de akordiyonu var üstelik her yere taşıyabiliyor. Ama orkestra tek başına değil mi? Gitar elbette, gibi. Elbette. Bakın akordiyon. dünya üzerinde e, e, iki tane enstrüman var. Bir senfonik eseri çalabilen iki enstrüman. Biri, biri akordiyon biri piyano. piyano. E, tekrar tekrar söylemek istiyorum ki yani bu program bir işe yarayacaksa ve bizi akordiyonu e, bir yere getirebilecek güçte insanların dinleyebildiği bir kanal hmm. radyo olduğunuzu düşündüğüm için tekrar söylemek istiyorum. Akordiyon eğitim müziğinde ve müzik eğitiminde olması gereken bir enstrümandır. Hmm her boyutu vardır. Sağlamdır. Nispeten göreceli, ucuzdur. Dayanıklıdır. Akort problemi yoktur. Dolayısıyla bir müzik eğitimi programı içerisinde o olması şu demek. E, ayrıca o öğrenciyi entonasyon yani doğru ses çıkartma, doğru ses basma filan gibi zorluk değerliyle uğraştırmadan bir an evvel müzikle buluşturabileceğiniz bir enstrümandır. Doğru. Bu sebeple olmalıdır. Evet. Elbette her enstrümanın kendine göre zorluğu var ama e, akorten e, şey. müzik eğitiminde. doğru bu saydığım sebeplerden dolayı evet. olmalıdır. Şimdi sevgili Ortaç, Bandoneon programı yapıyorum 5 günde bir. Şimdi 3 Mayıs'tan sonra yeni bir dönem başlıyor. Hocam ne bileyim bir akordiyon programı projesi önerebilirsiniz. Onu onur diyorum. Zevkle Zevkle de eğer danışmanım ya da yardımcım ya da beraber yaparsak olursanız e, yaparız diye düşünüyorum. Peki şey, bir şey birçok müzikte var akordiyon. Küçük küçük örnekler çalabilir misiniz? Öyle bir şey yapabilir misiniz? Ee, Süremizde çünkü şimdi, biraz daha var ama yani... E, yani 20 25 dakika. Akordiyon da şöyle Küçük bir şeyle şey, belki. Hızlı olmaya çalışayım. Hı hı. Ee, başka sazlarda bunu yapmanız da mümkündür ama akordiyonda birazcık daha e, şey e, görünür kılınabilir. Tamam. Örneğin bir parçayı evet. dinlediğinizde parçanın bir tango, işte La Paloma tamam filan o, o stilde başladığını düşünebilirsiniz. Ama sonra mesela bu tuşe <gülüyor> biraz daha alp stili veya polka stili işte şanson stili bir şey dinletebilir miyiz akordiyonda Dinletiriz. Mesela ee, kültürlerin e, müziklerini ortaya çıkarttıklarında... E, ...dolayısıyla doğaldır ki kendileri gibi çalmaları da ortaya çıkıyor. Bunları da yani teknik olarak anlatmaya çalışırsak... ...haddim değil tabii hiçbir şekilde müzik hocalarım, ben büyüklerim affetsinler. Şöyle tanımlanabilir belki, süslemeler bir şey ortaya çıkartıyor. İşte, ne bileyim, ya, basit bir payduşka çalalım mesela... Bu aynı parçayı başka bir trille çalabilirsiniz. İşte trille kullanmadan kaydırmalar kullanarak işte filan. O zaman bu azil gibi duyulabilir mi? E duyulabilir. <gülüyor> ama doğası gibi e, tiriller, grupettolar, mordanlar ya sesin sabit işte çalınacak olan sesin alttan üstten değişik şekillerde tekrarları ya da işte e, e, tabir edebiliriz. iki ayrı sesi aynı anda işte e, çalmaya Aynı anda e, melodik olarak filan gibi çalmak. işte trill bunu hı hı. gibi. Bir takım süslemeler katıldıkça o kültürlere ait e, mevzular e, renkler ortaya, ortaya, ortaya çıkmaya başlıyor. Hı hı. Keza ilk başta çaldık ya simit gibi. Mesela Kafkasya'da şu körük çok kullanılıyor. Bile e, çok bütün Kafkasya'nın ortaklaşabildiği hep çaldıkları, hep oynadıkları işte diyelim ki lezginka. Hı hı herkes çalabilir bu, bu şekillerde mi flamidi öyle filan ama bir de bunu şöyle çaldığınızı düşünün başka bir şey oluyor evet. e, bütün bunları tabi öğrenci aktarmak da zor Hı. hepsinin ayrı teknikleri etütleri var vesaire e, <gülüyor> Yine ben eğitimine döneyim. Tabii. Tekrar söyleyeyim ki akodyon eğitimi bir üniversite tarafından yedekli, yedeğine alınmalı. Koltuğuna i̇şte. Ne diyecekse. E, hmm. Ve bu bir seminer programından az olmamalı. E, şey Pardon sertifika programından az düzeyde nitelikte bir program olmamalı. En az sertifika programı olmalı. En az üç sene olmalı. En az. Hmm. E, ki o kadar çok çalışacak etüt var ki yani ki... Sadece sesletmek değil, akordion müziği repertuarını sesletmek, literatüre dair etütler yapmak, repertuar kazandırmak ciddi ciddi bir zaman istiyor. Zaten iki anahtar çalıştırıyorsunuz filan. Yani diğer enstrümanlar çok birçok enstrümanla, tek enstrüman şey tek, tek klavye çalıştırıyorsunuz burada, iki klavye çalıştırmak zorundasınız. Dolayısıyla akordion ve ailesinin. Bir akucan bölümüne ihtiyacımız var mı? Var. Nokta. <gülüyor> Artık hangi rektörümüz alır cebine koyarsa evet. rica ediyorum yani. <gülüyor> ee, bir bölüme ihtiyacımız var. Bölümü çalıştıracak hocalar da var. <gülüyor> bir kere Ortaç Aydınoğlu. Akademik kariyeri Kesinlikle. vesairesi yetiyor. Bir, iki. İşte Aziz Ali Yavtu, Cengiz berkün işte Emre Kuyumcu. E, efendim. E, Mikail Yakut. Ya, bir, Burak. Belki değil mi? Alkan. Burak olabilir. Burak Alkal olabilir. Ondan sonra başka şu anda ismini unuttum Ha Kültür Bakanlığı'nda işte Ejder Orkun Kılıç. Unuttuğum var mı? Şu anda adını unuttuysam arkadaşlarım beni bağışlasın. işi yani akademik seviyede yapabilecek işte. Ben o ailesiyle hiç ilgilenmiyorum. Reddediyorum ailesi zaten. Yabancı zilimi işte geçebilirsem doktoram vereceğim? Eee biri bir bölüm açmak isterse bölümü açabilecek hoca da var, bölümü çalıştıracak hoca da var. Ee, bölümü sadece akordiyon değil, kölüklü sazlar bölümü bile açsa, e, diatonik akordiyona e, Halil İbrahim onay getirilebilir. Onay. Dışarıdan hani sözleşme ne diyorlar ona? Ek ders ücreti getirilebilir. Bu bir, yani kölüklü sazlar bölümü Türkiye'de bir rektör gözü alıp açsa gerçekten tüm kölüklere Bandeno'nun başına e, aydın olur gelebilir. Tabi, yıllarını verdi. Akordiyona ben değil, ben olmayayım. Başkası, yani kimi söyleyeyim? Ya, işte e, Cengiz Berkin gelsin. <gülüyor> yani ben, Cengiz Ondan sonra ben, gar ben garmona gideyim hadi falan yani. <gülüyor> ee, tamam açamıyor muyuz bölüm? Peki, sertifika programı açalım. Ha, şöyle yapabiliyor bazı hocalarımız işte. Meslek sazı olarak, meslek sazı olarak iki dönem görebiliyorsunuz. Hiçbir işe de yaradığını düşünmüyorum. Ee, hocalar da bunu biliyor. <gülüyor> <gülüyor> ...yine yaptığım araştırmada da... ...eğitim ile ilgili yaptığım araştırmada... Da, ...Tans Hoca da işte birçok hoca da konuştu... ...Cengiz Berkün de konuştu... Ee, ...herkes fikrini söyledi... Yani, ...yani iki dönem ne yapabilir bu enstrüman... ...anca evet. bir klavye bir, bir, bir öğretebilirsiniz... Evet tabi o da zaten sadece şu an okul üniversitesinde... ...meslek sazı olarak seçebiliyoruz... ...kolay da Onun değil dışında. aslında akordeon çalmak... ...sol el... İşte başka bir şey basarken. Ya, şöyle düşünelim. Basit. hani yani. e, Programı böyle işgal etmek istemem ama. Hmm. Yani düşünün ki burada derken burada da e, bunu beraber yapmak durumunda olduğunuz bir etüt düşünün. körü hareket ettiriyorsunuz aynı anda. Yani. Bir de bunu kapayacaksınız. Bir de şimdi o taraf var. Bir de vokal yaptığınız düşünürseniz. Akordeon yani. e, güçlü bir sazdır. Hmm. Yeterli bir sazdır, yetkin bir sazdır. Ah, ama başlaması kolaydır. Hı hı. Bir yerlere kadar belli bir orta seviyeye kadar getirmesi de kolaydır. Ama virtüözleşmek başka bir şey. çok ciddi bir emek isteyen bir saz. Hı. Bir kere benim, oh, bu laf benim lafım ama bunu söyleyebilirim. Akordion Mert sazıdır. <gülüyor> Böyle bir lafım var. Niye? E başka bütün sazlarda tam mi basamadınız mı? Kaydırırsınız olur mi. Hı. Hani filan. Akordion'da mi basmak yerine mi bemol'e bastıysanız o mi bemol'dur. Mi filan değildir. Bir şeyi de kaydıramazsınız yani. yani. Yanlışsa yanlıştır. Doğrusa doğrudur. Ee, dolayısıyla biliyorsan çalabilirsin akordionu. Bilmiyorsan çaldığın şey müzik değildir. Yapmaya çalıştığın şey müzik değildir. Peki şimdi sizden bir şarkıdan dinleyelim mi? <gülüyor> bir ezgi daha. Akordion'un sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Daha var zamanımız ama. Neyse. Ben... Ee, şartıyla devam edelim, gezginde eleştirilmiş ama e, sanatçılığı kabul edilmiş ve benim de o kadar her sanatın birkaç evlerinde usta olmasından dolayı çok kıskandım ama çok başarılı buldum şimdi biri var onun parçasıyla başlayayım olur yok ya da şey mi yapalım A aşık Veysel için bir şey mi yapalım olur nasıl istiyorsanız yapalım mikrofon sizde <gülüyor> son çaldığınız Aa, yani neydi? Şey bir doğaçlama adam, üzerine bir doğaç şey e, Aşık Veysel'in ve ondan sonra da çalmayı çok sevdim. Caz şeylerden birisiydi. Dışıla Of Your Smile. Best Dilisi'nin adını unutuyorum. Best Dilisi hakkına gel. Yani, helal Harika. etsin. <gülüyor> helal <Harika. gülüyor> etsin. Şey, Gülferi sen caz eğitiminde alıyorsun değil mi? Ben, Hı. evet Sibel Köse'den ses eğitimi alıyorum. Ses eğitimi. Aha. Sibel Köse Caz Atölyesi'nde ama aslında akordiyon da caz öğrenmek ki o bana kalırsa Aha. ileri seviyenin işi çok Aha. Ali Hoca'ya da bununla ilgili başladık çalışmaya ama çok tabii güzel. yani e, ki onun metodu bunu da öğreten bir metot çok güzel, Bu ee, metot basılmadı değil mi hocam? Ama, e, yani inşallah şey... bilin bastıracağız öyle söyleyeyim <gülüyor> sponsor falan bulursak ya da <gülüyor> denizmasteramadım. Ama çok nitelikli. Çünkü Hı -hı. gerçekten metot yok. Yani ben, benim Hı -hı. öğrencilerim de oldu ve de her gelen bana diyor ki akordiyonla ilgili metot yok diyor Hı -hı. yani. Var bir şeyler ama gerçekten güzel e, nitelikli Türkiye'de Hı -hı. basılan pek metot yok maalesef. Ivan Çelan bir metodu var. Ivan Hoca'nın bir metodu var ama metot bana daha ulaşmadı. Ben metodu şey çalışmamı yaptığım zaman da basılmamıştı zaten. İnceleyemedim. Bir şekilde işte vaktim olursa bir edinmeye çalışacağım. Hı hı. Hı. Ee, ya Ivan Hoca'nın metodunun e, e, yeterli olabileceğini düşünüyorum. Ama onun dışında Türkiye'de basılmış akodiyon metotları şey, e, literatürü hazırlamaz, hobi metodu hepsi. Hı hı. Ee, literatürü hazırlaması bambaşka bir şey. Yani o metotlarla, basılmış olan ve var olanlarla Evet, metodu çalış evet, hadi bakalım şimdi de Mozart, Arthur, Rondo çalalım demek o kadar kolay bir şey değil. Hı hı. Hazırlamaz. Doğru. Peki Canan sen bu dönem mi başlayacaksın? Ben Ocak'ta başlamayı düşünüyorum. Ee, benim hı. çok sıkıntılı bir tez dönemim vardı. Psikoloji hı. okuyordum işte. Boğaziçi şimdi... mi? <gülüyor> Psikoloji bozuldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Yok hiç bozulmadı. Hı hı. Sağlam tutabildim neyse ki. Bir de Ege'den bir öğrenciniz gelecek galiba Aa, değil, e, değil mi? E, bahsetmiştiniz e, şey. Bu programdan Ege önce Ege Konservatuarı Türk müziği değil konservatuarı. Adını tam yanlış karışmış da söyleyebilirim. Halk Oyunları bölümü mezunu olacak. Emre's olmaz. O da işte geçenlerde gelmek istediğinden bahsetti. Gelirse o bilim fark ne? Bilim? Bilimsel hazırlık. Bilimsel hazırlık okumayacağı için Canan'ın önüne geçecek. <gülüyor> ha pardon. Canan Ocak'ta eğer katılırsa katılabilirse Canan sınıf bir farkalış olacak? Güzel, yani. çok güzel. Evet. Zamanım... Ben bir zamanımız varsa var, bir var. şey söylemek tabii, istiyorum. Tabii, tabii. Ee, burada herkesin adını söyledik, gittik ama bir bir e, hocanın ve müzik adamının sözünü etmedik. Ee, sayın Kim? Çetin Körükçu, hmm. e, e, den e, ondan özellikle bahsetmek isterim. Sayın hocam, sayın hocam, e, Çetin Körükçü e, ben me, mezun olduktan sonra yüksek lisanstan. Hocam e, burada okup bu bu okulda sertifika programı açabilir miyiz dediğimde tabii ki deyip e, canla başla e, itiraz etmeden e, ya da işte sözümüzü ikilemeden e, programı açtığı için çok teşekkür ediyorum. E, e, ...yüksek lisansta veya lisansta ben akordeon okumak istiyorum diyen bir öğrenci... ...hayır burada sadece bunlar var. Bunları okuyacaksınız demediği için ve bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Şu anda başlattığı şey şudur. Bu ülkede akordeonla ilgili bir yüksek lisans programında eğitim görebilen bir öğrenci var. Ve birkaç öğrenci olacak bir zaman sonra önümüzdeki dönem itibariyle. En azından başladığını, olabileceğini başka okul kurucularına... Bölüm kuruluyor. Çetin Hoca da iki üç tane konservatuar kurmuş biridir. Ee, yani Doktor Çetin Körükçü olmanın ötesinde bir baba Çetin Körükçü aynı zamanda. Hmm. Ee, her şekilde e, iyi ki var. Allah uzun ömür versin. Ne Kendisine güzel. teşekkür ediyorum. Ne güzel hocam. Peki dinleyicilerimiz sizi takip etmek istedikleri zaman sosyal medyada nasıl ulaşabilirler? Evet. Ee, Fıstık adımı YouTube. YouTube'da kanala, kanallar var. Hmm. Ondan sonra Aziz Ali Eliyahu'tu. Aziz Ali Eliyahu olarak Yavutu var. olarak. Ee, bir sitem vardı ama sistem şimdi sistemi durdurdum. Blog'la hmm. kendi kontrol edebildiğim e, hmm. Aziz Ali Eliyahu e, blogspot.com. Hmm. Orada kendime dair birçok şey yazdım, çizdim. Hmm. Bazen fikirlerimi falan da yazıyorum. Hmm. <gülüyor> Aziz Ali Eliyahu blogspot.com. Hmm. Belki oradan olabilir. Eee okay. Şey, Instagram ve face hesaplarımız Facebook hesaplarımız var. Oralardan yani. ulaşmak mümkün. Ee, durum şu an. Peki sizin öğrenciniz olmak isteyen olursa nasıl, nereye başvuracak, ne ee, yapacak? Şu, açıkçası e, Okan Üniversitesi konservatuvarı Çetin Hoca'nın e, bu Hı -hı. E, samimiyetlerinden sonra gidip başka bir yerde ders falan vermeyi de çok düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Ee, Hı -hı. Şu anda var olan program Hala kayıtlar da devam ediyor. Sertifika programı içinde hı, devam ediyor. Hı, hı. Ben garmonla katılabilir miyim? Evet şu anda hala hazırda programının içerisinde, sertifika programının içerisinde garmon okuyan, hı. garmon öğrettiğim ama aynı akoridyon programı metodunun içerisinde öğrettiğim Taner Almaz var mesela işte. Hı. Bir tanesi Gürcü Garmon'la geliyor. Hı, hı. Gökay e, e, Gökay'ın soyadını unuttum. Bağışlasın benden. Gökay Gürcü Garmon'la geliyor. Hı, hı. Diğer iki öğrencim de ile geliyor. Nehir Kızım'ın adını da söyleyeyim buradan. <gülüyor> Ondan sonra en küçük öğrencim o. Eee Dolayısıyla bu bu, bu bu sertifika programına kayıtlar hala devam ediyor. Gelebilirler tamam. ondan sonra. Üniversitede, lisansta ve yüksek lisansta e, saz olarak seçebilirler, enstrüman olarak seçebilirler. Ve Okan Üniversitesi, konservatuvar şu anda bunun için hazır. Peki. Programın sonuna geldik valla. <gülüyor> Muhabbet çok değişikli ama umarım lar, eğitim, tekrarlarız. <gülüyor> evet evet arkadaşlar. hocam. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. hocam, Canan. Çok, çok Biz çok teşekkür ediyoruz. Onur duyduğumuzu söylemek istiyorum tekrar. Çok, çok sağ olun efendim. Eyvallah. Tekrar evet. evet. tekrarını yaparız? <gülüyor> Sevgili dostlar, bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. İşte akordeon ve garmon sanatçısı, akademisyen Aziz Ali Eliavutu ve öğrencileri Gülferiz Başhiit ve Canan Tuğberk. Bugün akordeonlarıyla stüdyo konuğum oldular. İşte akordeon üzerine konuşup ezgiler dinledik. Bu programı ve bundan önce yayınlanan programları Facebook'ta Babil'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Program destekçim Ümit Lütfiye Baran ve Duru Kula ve Meral Akça'ya çok teşekkür ediyorum. Hocam ben programı 2014'te Mimar Sinan'da yaptığınız bu bir şey vardı akordiyon günü onun final şeyiyle bitirmek istiyorum kaydıyla. O kaydı yapmıştım bir cümle tabii, var tabii tabii tabii tabii. Ee, bir kişiyi unuttuğumu düşünüyorum da bence çok önemli. Türkiye'de biri bir müzisyen, hı hı. bir e, hemşire hanım e, kendi hastanesinde destek desteğiyle Dünyadaki 69. Akvadyon yarışmasına sürekli düzenlenen 69. olan yarışmaya tamam. hocası Angel Marinov'un desteğiyle Hı -hı. E, katıldı ve oradan işte e, övgülerle vesaire. Hı -hı. Hatta sanırım bir derecede var. E, derece önemli değil. Önemli olan şu Türkiye'de Akvadyona dair bir şeyler oluyor ve bu oluşun içerisinde Zeki Yılmaz Hanım var. Kendi cesareti için tebrik Hı -hı. ediyorum kendisini. Hı -hı. Ee, hatta hareket ve hareket meselesi ee, şimdi Angel Mano Hoca e, buradaki bu olayları da öğrenince Zeki vasıtasıyla o da gitmiş bizden bahsetmiş. Hı. Sanırım e, Ocakta e, Lviv Üniversitesi'ne damet ediyor, sonra tekrar Mayıs'ta da tekrarlamak üzere. Güzel. Böyle de bir gelişme var, bunu da söylemek. Bir de belki Salih Oktay'a da bir teşekkür göndermek gerekir, değil mi? Akordiyon'un O zaman bakın Cumhurun ustası Salih Oktay, Cumhurbedi Sayın. Ankara'da şu anda Hürol Tanıl hmm. zaten onun adını nasıl söylemem. Aynı zamanda devlet sanatçısıdır kendisi. Ee, şimdi artık çalmayı yani emekli oldu sanırım şey e, akordiyon tahmini yapıyor. Sa evet. Tekrar Salih, evet. Salih, Salih amca. <gülüyor> evet yani. Ondan sonra Cumhuriyet Şimdi dinleyeceğimiz Sayın. şarkıda zaten şey siz davet ediyorsunuz akordiyoncuları. Evet, evet e, Salih amca, Salih Oktay giriyor şarkıya. Kimler var? işte İberya var. Muammer Ketencoğlu var. Aydın Çıracıoğlu Halil İbrahim Onay. İşte Kaan. Mehmet Çaferov, ...işte benim hatırladığım isimler... ...Burat Alkan, Cengiz Berkün... ...şimdi o şarkıyla... ...Rüfet vardır galiba... ...doğrudur, orada. doğrudur... ...şimdi o şarkıyla programı bitiriyoruz... ...haftaya pazartesi... ...Ziya Serkan Doğan ...doğrudur... ...sevgili dostlar haftaya pazartesi... ...Açık Radyo'da Babil'den sonra da... ...yine de yine birlikte olmayı umuyorum... ...hoşça kalın... ve beraber İstanbul'dan bir şey çalalım mı bir İstanbul şarkısı. Hani kolay da olsun. Ben demin yanıca kur bastığım için lazım. <gülüyor> Biz hazırlamızı yapana kadar siz Abil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Destekleri için Açık Radyo Dinleyicileri, Baran Yurdakul, Ümit Yurdakul, Lütfiye Yurdakul, Duru Yurdakul ve Meral Akça'ya teşekkür ederiz.